293. Mektup Bu mektup Şeyh Muhammed Çitri'ye yazılmıştır. Allahu u Teala ile öyle bir vaktim vardı ki hadisi şerifidir. Ebu Zer-i Gıfari de böyle söylemiştir. Niçin söylemiştir? Abdülkadir-i Geylani Hazretleri bütün evliyanın ensesine basıyorum demiştir. Bu sözün ne demek olduğu bildirilmektedir. Allahu u Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kıymetli mektubunuz geldi. Bizleri sevindirdi. Allahu Teala'nın sevdiklerinin bu fakirleri hatırlaması bizim için ne büyük bir nimettir. Soruyorsunuz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala ile öyle bir vaktim olur ki buyurdu. Ebu Zer i Gifari de böyle buyurmuştur. Bu nasıl oluyor? Ayrıca Şeyh Muhyiddin abdülkadir Gaylani Kudüs'e sırf ruhu Hazretleri. Ayaklarım evliyanın tepesinin ensesi üzerindedir demiştir. Bir başkası da böyle demiştir. Bu iki söz üzerinde zaman zaman arkadaşlar arasında çatışmalar oluyor. Merhameti buyurarak bu iki sözün ne demek olduklarını ve her birini söyleyenlerin başka başka ne demek istediklerini uzun yazınız ve bu garibin anlaması için açıklayarak gönderiniz diyorsunuz. Kıymetli yavrum. Bu fakir kitaplarımda yazmıştım ki o serverin tecelliye kavuşması devamlıydı. Ara sıra daha yakın olduğu zamanları da vardı. Bu nadir zamanları namazdaydı. Bunun için namaz müminin miracıdır buyuruldu. Ya Bilal, beni rahata kavuştur hadisi şerifi de bu sözümüzün doğru olduğunu göstermektedir. Ebu Zer Gıfari o servere tam uyduğu ve ona varis olduğu için bu nimete kavuşmuştur. Çünkü o serverin tam izinde gidenlerin büyükleri onun varisi olur. Onun bütün üstünlüklerinden fazlaca payılır. Şey, abdülkadir Geylani Hazretleri bu iki ayağın bütün evliyanın boynu üzerindedir buyurmuştur. Avarif kitabının sahibi olan Şehabiddin Hazretleri Sühreverdi Hazretlerinin talebesiydi. Onun terbiyesiyle yetişmişti. Ebu Neçib Hazretleri de Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin talebesi ve çok yakın olanlardandı. Avarif kitabında kendini beğenmeyi gösteren böyle sözlerin büyüklerden ilk zamanlarda sekir hallerinin sonlarına doğru söylenmiş olduğu bildirilmektedir. Nefat kitabında Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin üstadlarından olan de basin bir sözü yazılıdır. Firaset de buyurmuştur ki, bu oğlunun ayakları kendi zamanındaki evliyanın hepsinin boynu üzerinde olacaktır. Görülüyor ki bu sözü söylemesi emrolunmuştu. Bütün evliyanın boynu üzerinde olduğunu söylemesi lazımdı. Her ne olursa olsun bu mübarek zatın sözü mutlaka doğrudur. İster sikir kalıntılarıyla söylenmiş olsun, isterse söylenmesi emredilmiş olsun, mübarek ayakları kendi zamanında bulunan evliyanın hepsinin boynu üzerindeydi. O zamanki evliyanın hepsi onun ayakları altındaydı. Fakat şunu anlamak gerekir ki kendi zamanındaki evliya böyledir. Daha önce gelmiş olan ve daha sonra gelecek veliler bu sözün dışında kalmaktadır. Hamad'ın yukarıda yazılı olan sözünde de ayakları kendi zamanındaki evliyanın hepsinin boyunları üzerinde olduğunu bildirmektedir. Bağdat'ta bir gağsı vardı abdülkadir Geylani ve i̇bn Saka ve Ebu said Abdullah bunu ziyarete gitmişler. Gaz firasetle anlayarak abdülkadir Geylani'ye dedi ki, ''Seni Bağdat Tamimber'e çıkmış ve bu iki ayağın bütün velilerin boyunları üzerindedir.'' dediğini görüyorum. Ve senin zamanındaki evliyanın sana karşı boyunlarını indirdiklerini, böylece senin büyüklüğünü, üstünlüğünü bildiklerini görüyorum. Bu Gavs'ın bu sözünden de anlaşılıyor ki, Geylani'nin sözü yalnız kendi zamanındaki evliya içindir. Şimdi de Hak Teala kimsenin gözünü açarsa o gavsın gördüğünü o da görecek, o zamanın evliyasının boyunlarının Geylani'nin ayağı altında olduğunu anlar. Bu söz başka zamandaki evliya için değildir. Daha önceki evliya için nasıl olabilir ki? Ashab-ı kiram da bunlar içindedir. Ashab-ı kiramın Geylani'den daha üstün oldukları meydandadır. Geylani'nin zamanından sonra gelen evliya da bu sözün içine nasıl girebilir? Çünkü Resulullah'ın ahir zamanda geleceğini müjdelediği ve Halifetullah dediği Hazreti Mehdi bu evliyanın içindedir. Uylül Azm peygamberden olan Hazreti İsa, sahab Bu İslamiyete uyacağı için peygamberlerin sonuncusunun ashabından olacaktır. Bu yüce peygamber, abdülkadir Geylani Hazretlerinden elbette kat kat daha yüksektir. Belki de bu ümmetin sonda gelenlerinin üstünlüğünü bildirmek için o server, önce gelenler mi yoksa sonra gelenler mi daha iyidir bilinmez buyurdu. Sözün kısası, abdülkadir Geylani Hazretlerinin vilayeti çok şanlıdır. Derecesi pek yüksektir. Vilayeti Hassai Muhammediye-i Sır Lasifesi yolundan başından sonuna kadar tamamlamıştır. Vilayet zincirinin baş halkası olmuştur. Bunu işitince Abdülkadir Geylani'nin bütün evliyadan üstün olduğu anlaşılmamalıdır. Çünkü Vilayet-i Muhammediye'nin baş halkası olması sır yolundandır. Her bakımdan baş halkası olsaydı o zaman üstün olurdu. Şunu da söyleyelim ki, vilayet Muhammediye'nin her bakımdan baş halkası olmakta daha üstün olmak lazım gelmez. Çünkü bir başkası Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği kemalatına varis olarak daha üstün olabilir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin talebesinden birkaçı kendisini sevmekte taşkınlık yapıyorlar. Hazreti Ali'yi sevenlerin taşkınlıkları gibi aşırı gidiyorlar. Sözlerine bakılırsa kendisini geçmiş ve gelecek bütün evliyadan daha üstün bildikleri anlaşılıyor. Peygamberlerden başka kimseyi Abdülkadir Geylani'den üstün gördükleri işitilmemiştir. Sual Abdülkadir Geylani'de görülen harikalar ve kerametler o kadar çoktur ki başka bir veli de bu kadar keramet görülmemiştir. Hepsinden daha yüksek olduğu buradan anlaşılmaz mı? Cevap Harikaların ve kerametlerin çok olması daha üstün olmayı bildirmez. Hiç harikasın görülmeyen bir veli, harikaları ve kerametleri çok görülen bir veliden daha üstün olabilir. Sehruverdi, Avarif kitabında Evliya'nın harikalarını ve kerametlerini anlattıktan sonra buyuruyor ki, ''Bunların hepsi Allahu u Teala'nın ihsanıdır. Dilediğini ihsan eder. Fakat bunlardan hiçbiri verilmeyen bir veli bunların hepsinden daha üstün olabilir. Çünkü harikalar ve kerametler yakini, güveni artırmak içindir. Kendisine yakin'i ihsan edilmiş olanın kerametlere ihtiyacı kalmaz.'' Bu kerametleri nepsi kalbin zikre alışması nimetinden daha aşağıdır. Harikaların çok görünmesini üstünlük bilmek, Hz. Ali'nin iyi ve üstün hallerini görerek onu Hz. Ebubekir'den daha üstün bilmeye benzer. Çünkü onda bu kadar üstün ve iyi haller görülmemiştir. Kıymetli kardeşim, harikalar kerametler ikiye ayrılır. Birincisi Allahu Teala'nın zatına ve sıfatlarına ve işlerine ait olan bilgiler ve marifetlerdir. Bunlar akılla, düşünceyle elde edilmez. Seçtiği kullara ihsan eder. İkincisi, mahlukların şekillerini keşfetmek, madde ailemindeki gaybleri bulunmaktır. Birinci kerametler doğru yolda bulunanlara Allahu Teala'nın sevdiklerine verilir. İkincisi, doğru yolda olana da bozuk yolda olana da verilir. Çünkü istidraç sahibi olan kafirler de ikinci harikalar görülmektedir. Kerametlerin, harikaların birincisine Allahu Teala şeref ve kıymet vermiştir. Bunları yalnız sevdiklerine ihsan eder. Düşmanlarını bunlara ortak etmez. Cahiller, harikaların ikincisine kıymet verirler. Onları üstün ve yüksek görürler. Bunları kafirlerde bile görünce kalın kafalı oldukları için onlara neredeyse tapınacak olurlar. Onların iyi ve kötü her isteklerine boyun eğerler. Bu ahmaklar belki de harikaların birincisini harika bilmezler ve keramet saymazlar. Harika deyince yalnız ikincisini anlarlar. Keramet deyince yalnız mahlukların, madde aleminin bilinmesini, galiblerden haber verilmesini sanırlar. Mahlukların bilinen veya bilinmeyen hallerinden haber vermenin ne kıymeti ve hangi şerefi olabilir? Bunların bilinmemesi bilinmesinden belki daha uygundur. Mahlukların hallerini, inceliklerini unutmak belki daha yakışır alır. Şerefli ve kıymetli olan ve saygı göstermeye, üstün görmeye layık olan, uygun olan ancak Allahu Teala'nın marifetidir. Farisi'nin dediği gibi, melek yüzünü örtmüş, şeytan naz yapıyor. Şaşırdım kaldım, hayretten aklım gidiyor. Şeyhülislam İrevi ve İmamül Ensari Abdullah Kuddisallahu Sıruhu Hazretlerinin Menazilüs Sahir'in kitabında ve Buna kendi yaptığı şerhinde buyuruyor ki tecrübeyle anladım ki marife sahibi olanların firaseti Allahu Teala'ya yarayan kimselerle ona yaramayan kimseleri ayırmaktır. Allahu Teala'yı zikredenleri ve cem makamına kavuşanların yaratılışındaki uygunluğu anlamaktır. Marife sahiplerinin firaseti budur. Açlık da ve insanlardan kaçarak çile odasında yalnız yaşamak da nefislerini temizleyenlerin fakat Hak Taala'ya yaklaşmayanların firasetleri, cisimleri, maddeleri keşfetmek, mahlukların gaybetlerine haber vermektir. Bunlar yalnız mahlukatlardan haber verir. Çünkü Hak Taala ile aralarında perde vardır. Marife sahipleri ise Allahu Taala'dan kendilerine gelen marifetlere kavuşurlar. Hep Allahu Taala'dan haber verirler. İnsanların çoğu Allahu Teala'dan kesilmiş olduklarından ve hep dünyayı düşündükleri için maddeleri keşfedenlere, mahluklardan bilemediklerini haber verenlere kıymet verir. Onları büyük bilir. Onları evliya ve Allahu Teala'nın seçilmiş kulları sanır. Hakikaten haber verenlere dönüp bakmaz. Bunların Allahu Teala'dan bildirdiklerine inanmaz. Bunlar dedikleri gibi evliya olsalardı bizim hallerimizden ve mahlukların hallerinden haber verirlerdi. Mahlukların hallerini bilmeyen kimse bundan daha yüksek olan şeyleri nasıl bilir derler. Bu bozuk ölçüleriyle evliyaya inanmazlar, doğru sözü söylemezler ve işitmezler. Allahu Teala'nın bu büyükleri cahillerin gözünden korumuş olduğunu, onları kendisine ayırmış olduğunu, onları kendisinden başkalarıyla olmaya bırakmadığını bilmezler. Bunlar mahlukların hallerine dönüp baksalardı, Hak Teâlâ olmaya yakışmazlardı. Böyle Hak Teâlâ adamlarından birinin, maddelerin, cisimlerin hallerine az bir bakışla başkalarının anlamadığı şeyleri firasetle anladıklarını biz çok gördük. Bunların firaseti Hak Teâlâ'ya olan ve onun yakınlığına olan firasetidir. Nefislerini temizleyenlerin mahluklara olan firaseti, Hak talayı ve ona yakın olan şeyleri anlayamaz. Bu firaseti Müslümanlarda olduğu gibi Hristiyanlarda, Yahudilerde ve başka milletlerde de vardır. Çünkü Allahu Teala buna kıymet vermez, uygun olan kimselere verir. Bu ikisini birbirine karıştırmamak için kafirlerin firasetine istidraç denir. 294. mektup Bu mektup, oğlu zahiri ilimlerin ve batın marifetlerin sahibi Meclettin Hacı Muhammed Masum Kuddisesi Ruhu Hazretlerine yazılmıştır. Allahu Teala'nın 8 sıfatını ve peygamberlerin ve bütün insanların mebdei tayyunlerini ve tecellilerini bildirmektedir. Varlığı lazım olan 8 hakiki sıfatın birincisi hayat sıfatı, sonuncusu tekvin sıfatıdır. Bu sekiz sıfat üç türlüdür. Birincisinin aleme bağlılığı çoktur. Mahluklarla ilgisi çoktur. Tekvin sıfatı böyledir. Bunun içindeki ehl-i sünnet çoğu tekvinin hakiki sıfatlardan olmadığını, izafi sıfatlardan olduğunu söyledi. Sözün doğrusu tekvin hakiki sıfatlardandır. Fakat mahluklara bağlılığı çoktur. Sıfatların ikincisinin mahluklarla bağlılığı azdır. İlim, kudret, irade, sem. Basar ve kelam sıfatları böyledir. Üçüncüsü en yüksek olan sıfattır. Alemle hiç ilgisi yoktur. Hayat sıfatı böyledir. Hayat sıfatı bütün sıfatların anasıdır. Hepsinin temelidir. Hepsinden daha öncedir. Buna en yakın olan sıfat ilim sıfatıdır. İlim sıfatı peygamberlerin sonuncusunun mevdi-i tayyünüdür. Öteki sıfatlar başka insanların mevdi-i tayyünleridir. Ta'yün, zuhur etmek, meydana çıkarmak demektir mevdi i tayün, meydana çıkmanın, var olmanın başlangıcı kaynağı demektir. Her sıfatın çeşitli şeylere bağlılığı olduğu için parçaları vardır. Şöyle ki, tekvin sıfatının yaratmak, rızık vermek, diriltmek ve öldürmek gibi çeşitli bağlılıkları olduğu için parçaları olmuştur. Bu parçalar da bütünleri gibi insanları mevdi i olmuştur. Mebdelerin sıfatların parçaları olan tayyünler, mevdi i tayyünü sıfatın bütün olan kimseye tabi olur, onun ayağı altında, bölgesinde yaşar. Bundan dolayı filan kimse Muhammed aleyhisselamın ayağı altındadır, falanca İsa aleyhisselamın ayağı altındadır, bir başkası için de Musa aleyhisselamın ayağı altındadır demişlerdir. Bu parçalar eğer sülük yoluyla açılır ve bütünlerine katılır ve parçaların şuhudu, bütünlerin şuhudu olursa aralarında yalnız asıl olmaktan ve tabi olmaktan başka ayrılık kalmaz. Birisi doğrudan doğruya, ikincilerse bunun dolayısıyla kavuşur. Çünkü tabi olan her neye kavuşur, her ne görürse aslından alır. Aslı arada olmadan bir şeye kavuşmaz. Tabii kendi kusurlarından dolayı Aslı'nın arada bulunduğunu bilmeyebilir. Fakat Aslı, onunla meşhudu arasında bir perdedir. Ayıran, önleyen perde değil, kavuşturan, gösteren perdedir. Sinema perdesi şekilleri saklamaz, örtmez, onları gösterir. Perde olmasa bir şey görünmez. Gözlük de böyledir. Gözün önündeki gözlük görmeyi önlemez. Görünmeyen şeyleri gösterir. Parçaların yükselerek, kendi bütününden ayrılıp başka bir bütüne girmeleri, bu bütünün gördüğünü müşahede etmeleri caiz değildir. Böylece Musa aleyhisselamın ayağı altında olanların İsa aleyhisselamın ayağı altında gelmeleri olmaz. Fakat Muhammed aleyhisselamın ayağı altına girebilir. Çünkü hepsi onun ayağı altındadır. Muhammed aleyhisselamın Rabbi, onun mebde olan ismi Rububül Erbab'dır. Kaynakların kaynağıdır. Bütünlerin bütünüdür. Parçaların, asılların aslıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın ayağının altına yükselmek, aslın aslına yükselmek demektir. Başka bir asla girmek değil. Parçalarla bütünleri arasında şu ayrılık vardır ki, parçanın önünde iki perde vardır. Birincisi kendi bütünü olan asıldır. İkincisi aslının aslıdır. Kendi bütününün perdesi ise yalnız aslının aslıdır. Bundan anlaşılıyor ki Muhammed Resulullah arada teayyunların perdesi olmaksızın şuhut eylemektedir. Başkalarının şuhutları ise tayyunların perdesindedir. Hiç değilse Muhammed Aleyhisselam tayyuni perdedir. Bunun içindir ki tecelli-i yalnız Muhammed Aleyhisselam'ı olur. Başkalarının tecellileri sıfatların perdesindedir demişlerdir. Hiç olmazsa Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbi olan Rablerin Rabbi perdesindedir. Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbi olan isim hayat sıfatından başka bütün isimlerin ve sıfatların üstündedir. Sual Başka peygamberlerin şuhudu Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbi Mebde-i Tayyunu perdesinde oluyor dediniz. Onun ümmetinin evliyası onun ayağı altında oldukları için bunların şuhudları da başka peygamberlerin şuhudları gibi Rabbül Ervab perdesindedir. Böyle olunca başka peygamberlerle Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin evliyası arasında ne fark olur? Cevap Peygamberlere hakikati Muhammedi perdesinde olan şuhuddan başka kendi mevde-i yolunda hasıl olan başka bir şuhud daha vardır. Kalp gözlerine kendi gözlüklerini takar, gaybi görür. Bu iki şuhud birlikte olmaz. Asılların aslına yükselirlerse şuhudleri hakikati Muhammedi perdesinde olur. İsa aleyhisselam gökten yere indikten sonra bu nimete kavuşmak da şereflenecektir. Buraya yükselmek pek güçtür. Hemen hemen olmaz gibidir. Ancak Allahu Teala'nın bütün ihsanı lazımdır. Bu sebepler aleminde Muhammedi meşrep olan zatın merhamet buyurup yardım etmesi lazımdır. Kendi aslından ileri gidemez. Kendi hakikatini aşarak hakikatül hakalika varamasa şuhudu kendi hakikatinin perdesinde olur. Hakikatül Hakaik'ten yani Muhammed Aleyhisselam'ın mebde-i tayyunu olan Rabbinden yani isminden Allahu Teala'nın zatına yol vardır. Pek çok konakları geçtikten sonra kavuşulur. Bunun gibi bütün olan başka hakikatlerden de zatı ı Teala'ya birer yol vardır. Pek çok konakları açtıktan sonra bu yollardan da kavuşulabilir. Böyle olmakla beraber Hakikatül Hakaik yolundan vası ı Uryani'ye kavuşulur. Başka yollardan da Zat'a kavuşulabilirse de Hakikatül Hakâik'in yani hakikati Muhammed'in ince perdesi arada bulunur. Kalın değilse ve mani olmazsa da bu kadarcık perdenin bulunması tecelli-i demeye mani olmaktadır. Yoksa bütün peygamberlere Zat-ı Teâlâ'dan doğrudan doğruya nasip vardır. Sual ''Hayat sıfatı ilim sıfatının üstünde olunca hakikatül hakaik yolunda da hayat sıfatının teayyünü perde olur. Böyle olunca vası ı nasıl olur? Niçin tecelli-i zat denilir?'' Cevap ''Hayat teayyünü la teayyün gibidir. Çünkü yüksek mertebelerde bu teayyün yok olur. Zat-ı Teala mertebesinde bunun hiçbir değeri kalmaz.'' Zatı ı Teala mersebesinde her ne kadar başka sıfatların da hiçbir değeri yoksa da onlar zat mertebesine yetişmeden önce yok olur. Hayat sıfatıysa orada yetişir de yok olur. Bundan dolayı Hakikat-ı Muhammed'in teayyünü ve bütün başkalarının teayyünleri devamlıdır. Hiçbir mertebede yok olmaz. Evet, bir şeye yetişmek başkadır, bir şeyde yok olmak başka. Büyüklerden çoğunun sözlerinden mahvolmak, yok olmak denilmektedir. Bu sözler yok gibi olmak demektir, yok olup kalmamak demek değildir. Salik'in teayyünü görünmez olur, yok olmaz, yok bilmek ilhad olur, zındıklık olur. Bu yolda geri kalmış olanlar bu sözlerden kendi yok olur sanarak zındık olmuşlardır. Ahiretin nimetlerine ve azaplarına inanmamışlardır. Vahdetten kesrete geldikleri gibi başka zamanda böylece kesreten vahdete döneceklerini sanmıştır. Bu kesretin o vahdette yok olacağını söylemişlerdir. Buzundıklardan birçoğu bu yok olmayı kıyamet kopması sanmışlardır. Haşrı, neşri, hesabı, sıratı ve işerin ölçülmesini inkar etmişlerdir. Doğru yoldan ayrılmışlar, birçoklarını da saptırmışlardır. Bunlardan birini gördüm. Kendini haklı göstermek için Mevlana Abdurrahimi caminin şu beytini okuyordu. Cami, dünya ve ahiret ikisi birdir. Ortada görünen bu çokluk hep hayaldir. Mevlana'nın bu beytte bildirdiği vahdete dönüşün görünmesidir. Dönüşün kendisi değildir. Şuhudunu anlatmaktadır. Bu varlıktan başka hiçbir şey görünmediğini bildirmektedir. Çokluk yok olmamış, onun görüşünden örtülmüştür. Yoksa ayn ve varlık rücüğü etmemiştir. Bunlar kör gibidir. Hiçbir vehmin arzdan, kusurdan ve ihtiyaçtan kurtulmadığını görmüyorlar mı? Böyle olunca varlıklar birleşmiştir, çokluk birbirine katışmıştır denilebilir mi? Eğer insanlar öldükten sonra vahdete rücu ediyor derlerse kafir ve zındık olurlar. Çünkü bu söz cehennem azabına inanmamak olur ve peygamberlerin bildirdiklerine inanmamak olur. Sual Birkaç yazınızda Ahva'nın fenaya kavuşması ancak vilayet-i Muhammedi'de olur diyorsunuz. Bu sözü açıklar mısınız? Cevap Yukarıda bildirilenlerden anlaşıldı ki vası uryani ancak vilayeti Muhammedi'de olmaktadır. Başka vilayetlerde aradan perdeler kalkarsa da ince bir perde yine kalmaktadır. Bu ince perde hakikati Muhammedi'nin arada bulunmasından hasil olmaktadır. Bunu yukarıda bildirmiştik. Afa latifesi insan mertebesinin en sonudur. En yukarıdaki mertebedir. Aradaki perdenin miktarına göre geri bir şey kalır. Bu kalanı düşünerek tam fena caiz olmaz. Böyle bir artığın kaldığını Muhammedi meşrep olandan başka kim anlayabilir? Muhammedi meşrep olanlardan da milyonda birine bu keskin görüş verilse yine büyük nimettir. Tasavvuf büyükleri ruha ve sırra kadar kavuştular. Hafiden söz eden çok az oldu. Ahvadan kim ne diyebilir? Ahva Deryası'na dalarak onun sonsuz damlalarından bir tanesine kavuşabilen ve anlayabilen çok az, hem de pek çok az bulunur. Bu öyle bir nimettir ki Allahu Teala dilediğine ihsan eder. Allahu Teala çok büyük ihsan sahibidir. Sual: Sana göre peygamberlerin her kavuştuğu şeyden onun izinde gidenlerin büyüklerine de pay düşmektedir. Buna göre onların da Abbas'la üryaniye kavuşmaları lazım olur. Halbuki kendi peygamberleri arada perde olmaktadır. Bu nasıl oluyor? Cevap Vaslı üryani de peygamberlerin perde olması zarar vermez. Çünkü peygambere uyduğu için bu Vasa kavuşmaktadır. Doğrudan doğruya kavuşmuş değildir. Peygamberlerin arada bulunması ona uymanın kuvvetli olduğunu gösterir. Çünkü uymak demek uyulanın arada bulunması demektir. Aradan çıkması demek değildir. Aradan çıkması uymak olmaz doğrudan doğruya kavuşmak olur görülüyor ki uyulan perdeler arada bulunacak ona uyulduğu için vası üryani de hasıl olacaktır. Sual Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'e uyanların yükseklerine vası üryani ve tecelli zat deniyor da başka peygamberler için bu kelimeler kullanılmıyor. Halbuki peygamberimiz bunlara da onlara da perde olmaktadır. Cevap ona uyanların yüksekleri için bu kelimeleri kullanmak ona uydukları içindir. Çünkü peygamberlerin perde olmasının bu sözü değiştirmeyeceği bundan önceki cevapta anlatılmıştı. Başka peygamberler için böyle söylemek caiz olursa uymakla değil, doğrudan doğruya kavuşmakta olur. Çünkü o büyükler doğrudan doğruya konakları aşmış, zat-ı kavuşmuşlardır. Doğrudan doğruya olan kavuşmakta, aracının bulunması bu kelimenin kullanılmasına uygun yapmaz. Aradaki fark anlaşılmış oldu. Kendi kendine kavuşmakta, kavuşana uyarak kavuşabilmek başkadır. Bu başkalıktır ki, geçmiş peygamberlerin, bu ümmette peygambere uyanların en yükseklerinden daha üstün oldukları göstermektedir. Doğrudan doğruya kavuşan istenilendir, başkasına uyarak onun kavuştuğuna kavuşan böyle değildir. Resulullah'a uyanların büyükleri için vas uryani ve tecelli-i zat kelimesini kullanmak doğrudur. Başka peygamberler için kullanmak doğru olmaz dedik. Fakat doğrudan doğruya kavuşanla başkasının yanı sıra kavuşan bir olabilir mi? İkisi nasıl olabilir ki nimet birincisinde tamdır ve olgundur. İkincisinde ise yalnız isimde ve görünüştedir. Şu kadar var ki bu benzerlik uyanları uyulanlar gibi yapmaktadır. ''Bunun içindir ki, peygamberlerin sonuncusu, ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir.'' buyurdu. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, bu ümmetin evliyasından tecelli-i kavuşanlar, tecelli-i kavuşmayan peygamberlerden daha üstün olamazlar. Burasını iyi anlamak lazımdır. Çünkü burada çok kimselerin ayağı kaymıştır.'' Allahü Teala'nın sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselamın sadakası olarak bu fakire bildirdiklerini size yazdım.